Muzaffer Tunca ve Gürhan Ertür. Evet, 95.0 Açık Radyoda Altın Saatler Programı Deprem Özel Yayınındayız. Açık Dergi Programının ilk saatini bize ayırdığı için İkizan Mavi Tonaya çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yılm, Tekin Muzaffer Tunca. Ve ben Gürhan Ertuğrul birlikte sunacağız. Teknik masada ise Burak Muş'tu, sesimizi sizlere ulaştırıyor. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr Açık Radyo'da depremle ilgili yayınlanan programların ses kayıtlarını ve bu kayıtların deşifre edilmiş metinlerine ulaşmak için Açık Radyo'nun internet adresinde bir dosyamız var. İsmi yer yarıldı, içine girdik. E, bu dosyanın içinden hem bu yayınları dinleyebilir hem de metinleri okuyabilirsiniz. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını ise yine Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Efendim bugün programımızda konuğumuz e, Faruk Göksu. Hoş geldiniz Faruk Bey programımıza. Merhabalar. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Çok teşekkürler. Nuray Hocam, Muzaffer Tunçak, Elvan Çantekin, Argun sizler de hoş geldiniz programa. Merhabalar. Hoş bulduk. Evet. E, kısaca e, Faruk Göksu'yu tanıtmak istiyorum. programımızda, e, Programlarımızda birkaç kez konuğumuz oldu. Şehir ve bölge planlama uzmanıdır. Ankara Batıkent projesi, Zafertepe Gecekondu Geliştirme Projesi, Halk Bahçeleri Projesi ile Kent KentCorp'ta 1984-89 arasında başlayan iş yaşamı, ülkemizin ilk kapsamlı kamu ve özel sektör işbirliği Portakal Çiçeği Vadisi projesi ile devam etti. 2005 yılından bu yana kamu, özel ve sivil işbirliği yaklaşımını katılımcı projelerde hayata geçiren ve kentlerin geleceği için yenilikçi yöntemler geliştiren kentsel strateji şirketinin kurucu ortağıdır. Kentlerin geleceğinin kurgulanması ve tasarım yoluyla kentsel sorunların çözümü için Tak Kadiköy, Tak Takkartal ile vizyon atölyesinin de 2003 yılından bu yana gönüllü kurucu ortaklığını sürdürmektedir. İmar hakları transferi, kentsel vizyon, uzlaşma yöntemi, stratejik tasarım sosyal etki, kentsel dönüşüm, koruma sektörü, hafıza planlama, mahalle örgütlenmeleri ve benzeri konularda ulusal ve uluslararası pek çok yazısı bulunmaktadır. Tekrar hoş geldiniz Faruk Bey. Teşekkür ederim. Efendim şehir planlama uzmanı ve kentsel projelerde hem uygulayıcı hem de danışmanlık yapmış biri olarak deprem bölgelerinde yeniden yapılaşmaya ilişkin alınmış, bir takım kararlar var ve uygulamalar evet. var. Bunlar evet. konusunda ne düşünüyorsunuz? Bize bilgi vermenizi rica ediyoruz. Buyurun efendim. Evet, önce bir ben 99 depreminin ardından biraz önce saymış olduğunuz atölyeleri kurduk. Amacımız şuydu. Evet. E, kentlerimizin, yerleşmelerimizin e, yeniden kurgulanması, tasarımın ön plana çıkarılması, kentleşme sistemimizi e, şekillendiren kent politikalarının yeniden irdelenmesi konularını sürekli ile tartıştık. Ve özellikle de genç tasarımcılarla e, strateji geliştirilmesi, uygulamaya yönelik 3 e, ada bir ada, mahalle, Kent ölçeğinde bir takım çalışmalar yaptık. Tabi aradan yaklaşık 24 yıl geçtikten 23 yıl geçtikten sonra 6 Şubat depremini yaşadık. Şimdi geçmişe baktığımızda geçmişte yaptıklarımız, geçmişte önerdiklerimizin hala geçerli olması bize hem sevindiriyor hem de üzüyor. Çünkü aradan geçen bu kadar süre içerisinde fazla yol alınmaması bizim... Oturup yeniden kentleşme sistemimizi, politikalarımızı, e, kullandığımız araçları yeniden sorgulamamız gerektiğini ortaya koyuyor. Bir kere bu sorgulamayı yapmadan bu deprem bölgesi için önerilecek her şeyin tabii ki değerli olduğuna inanıyorum. Ama bir bütüncül yaklaşımla ele alınmadığı zaman daha ileriki zamanlarda farklı sorunlar yaratacağı ortada yani yaşadığımız deprem ister 99 olsun ister 6 Şubat olsun isterse arada yaşadığımız depremler bir takım mesajlar veriyor bu mesajları iyi okumamız lazım bunu politikacılara verilen mesajlar var Biz tasarımcılara verilen mesajlar var karar alıcılara verilen mesajlar var Eğer biz bu mesajları yeniden değerlendirip yeni sistemleri yaratamıyorsak yine bu sorunlarla karşı karşıya kalacağız demektir. Depremden bugüne kadar çok hızlı, özellikle tasarım konusunda yaklaşık 200 bin konutun bir yıl içerisinde yapılacağı, yeni yerleşmelerin yer seçimlerinin yapıldığı bunları hep basından duyuyoruz. Bu işin sadece tasarım boyutunu ve uygulama boyutunu ele alan çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Tabii ki sokakta kalan insanlarımız var, çadır kentte, konteyner kentte kalan insanlarımız var. Acilen bunların yapılması gerekiyor ama süreci iyi tasarlamadan, biraz önce söylediğim bu kentleşme sistemini yeniden tartışmadan bunları yapmak, Öncelikleri belirlemeden bunları yapmak yeterli değil diye düşünüyorum. Elvan sen söz istiyorsun sanıyorum. Ee, ben e, son söylediklerini duyamadım Faruk Bey'in esasında. O yüzden e, hani e, bu konuda bilemiyorum. E, Faruk Bey şu anda Ses, hala yayında mı? Yayındayım. Duyuyorum ben Hadi. sizi. Ha, tamam o zaman öyle. E, peki Faruk Bey şimdi... E, yani e, ilk başta bir kere bir, e, bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bir takım e, alanların yapılaşmaya açılması söz konusu oldu. Ondan sonra işte e, hızla yapılaşma kararları alındı ve e, ben şeyi hatırlıyorum 99'dan depreminden sonra bu yer seçimi bile belli bir süreç e, ve belli bir zaman içerisinde gerçekleşmişti. Böyle bu kadar ani ve hızlı e, bir e, uygulama söz konusu değildi. Acaba o zaman Dünya Bankası'nın da dahil olması nedeniyle mi bu süreç daha yavaşladı e, bilemiyorum ama burada biraz böyle bir acelenin e, varlığını hissetmek e, çok mümkün bir de şöyle de bir olay var ee, esasında bir bölgeden bahsediyoruz on, on bir şehir şimdi esasında sanıyorum üç e, kent daha ilave edildi buna e, oldukça geniş bir coğrafyada oldukça büyük bir nüfusu etkileyen bir deprem ve bunun arkasından yeniden iyileşme yeniden, yeniden, e, yeniden ayağa kalkma e, e, için bir takım çalışmalar yapılıyor. Bu bölgenin genel olarak düşürülmesi gerekmiyor mu? Yoksa böyle sadece hani münferit bir takım inşaat projeleriyle bu işin götürülmesi, bizim sonuçta sizin söylediğiniz o afetleri yaratan kent yapısına geri mi götürecek? Bu konuda sizin değerlendirmeniz ne? Bir endişem var benim şahsen. Bu, sizin de görüşlerinizi duymak isterim. Tabii ki şimdi bu deprem bir bölge depremi. Yani bugüne kadar yaşadığımız depremler kentsel ölçekte bir kenti, birkaç kenti ya da yakın yerleşimleri etkileyen depremlerdi. Ama şu yaşadığımız e, deprem bölge bazında 11 ili kapsayan, yaklaşık 14 milyon kişiyi etkileyen, e, 3 milyon kişiyi, 3,5 milyon kişiyi direkt etkileyen, e, yaklaşık e, 250 bin, bin binanın yıkıldığı, 650 binin üzerinde konut biriminin yıkıldığı bir depremden bahsediyoruz. Birincisi rakamlar çok büyük, etkisi de çok büyük. Yani mekanlar ve yaşam büyük travma içerisinde e, böyle bir olay yaşadık. İkinci boyutta yaşadığımız depremler çok ayrıcalıklı bir coğrafyada oldu. Bu coğrafyanın e, en önemli özelliği, ki Mezopotamya'yı bir kısmı e, kapsıyor. Dicle ile Fırat arasındaki coğrafyadaki yerleşimlerimizi etkiledi. E, bu ayrıcalıklı coğrafyada yüzyıllardır, bin yıllardır e, birtakım yerleşmelerin kurulduğunu, şehir devletlerin kurulduğunu, yıkıldığını biliyoruz. Şimdi sorunuzun yanıtına gelince bir kere büyük resme bakmamız gerekiyor. Eğer bu deprem bölge bazında yerleşimleri ve bölge nüfusunu Etkiledi ise büyük resme bakarak bir kere bölge bazında bir takım politikalar ve stratejiler geliştirilmesi lazım. Yeni yerleşim stratejilerini tartışmamız gerekiyor. Eğer yeni yerleşmeler yapacaksak ki yeni yerleşmelerin yapılması e, zorunludur. Çünkü yaşadığımız e, merkezlerde yoğunluğun, kamusal alanların altında. Az olduğunu biliyoruz, bir takım se seyreltmelerin olacağını biliyoruz ama en temel strateji bu yeniden yerleş yerleştirme stratejini şeffaf ortamda e karar alıcılarla e ve uzmanlarla bilimsel ortamda yapılması gerekiyor. Maalesef bunların nasıl yapıldığını, sonuçların ne olduğunu hepimiz sizde basından izliyoruz. Bilebildiğimiz tek şey 200 bin yerleşmenin, pardon 200 bin konutun e, e, merkezlerin dışında yapılacağı. Şimdi rakam o kadar büyük ki e, çalıştığım Batı kent projesinden karşılaştırma yapayım. Batı kentte bin hektarlık bir alan, 50 bin konut. Bu ne demek? Dört tane Batı kentin yapılacağı demek. Yani dört tane batı kenti e, yeni yerleşmelerde yaratı, e, yaratacağız. Bunları parçal olarak yaratacağız. Tabii eğer bölge planını yapmazsak, büyük resme ba, e, bakmazsak bu yeni yerleşimlerin mevcut depremden etkilenen merkezlerle olan e, ilişkisi, entegrasyonu, ulaşım sistemi, iş gücü bütün bunları yeniden tasarlayan bir sistemi ortaya koymamız gerekiyor. Maalesef bu sistem e, üzerine yok. Yani sistemi kurgulayacaklar tabii ki politikacılar, karar vericiler ama bunun yanında bilim insanları, plancılar, tasarımcılar, e, orada yaşayanların e, uzmanlarının katıldığı e, bir takım ortamların yaratılması lazım. Bu ortamlarda alınacak stratejik kararlarla e, bunların adım adım hayata geçirilmesi lazım. Yani şu anda yeniden bir yerleşim stratejisi diye bir strateji sadece 200 bin konutun yamaçlarda yapılacağı. Ama görüyoruz ki basına yansıyan şeylerden bunların ovalarda da yapıldığı, zeytinliklerde de yapıldığı, tarım alanlarında yapıldığı bir şekilde fotoğraflarıyla, bilgileriyle ortaya çıkıyor. O zaman sorun şu. Biz yeniden yerleşim stratejisini bilimsel olarak yeniden nasıl kurgulayacağız sorusunun yanıtını vermeden yapılacak, atılacak her adımın sorunlar yaratacağını bilmemiz gerekiyor. Evet, buradan hemen e, ne Pardon. yapmak... Ile... Bir şey söyleyeceğim ben. Ee, bu yeni, yeniden yerleşim ya yani başka alanlarda işte siz dediğiniz ya sırtlara doğru yeni yerleşim alanlarının açılması falan. Ee, bu 99 depreminden sonra da bir şekilde e, belli bölgelerde uygulanan bir yaklaşım. Evet. Bazı problemlerle karşılaşıldı. Yani adapazarı Pazarı mesela, e, Yalova'da veya gene. Benzeri sorunlarla karşılaşıldı. Yani bu stratejinin de geliştirilmesinde bir takım detayları gözden kaçmaması gerekiyor herhalde. Değil mi? Sosyal dokunun oluşturulması filan gibi. E, bunlar da böyle iki günde yapılacak çalışmalar değil gibi geldi. E, yani bu, bu acelenin sonucu e, çok olumsuz bir takım e, gelişmelere gebe gibi bir izlenim ediniyoruz. E, ne yapılmalı? Ee, yani ne yapılması? Işte. Birinci adım biraz önce anlattığım şekilde bölge bazında bir yeni bölgesel sistemin kurgulanması gerekiyor. Bu bölgesel sistemin kurgulanmasının bizde şehir planlamadaki karşılığı işte bir takım üst ölçekte nazım planların, çevre düzenli planların çizilmesi gerekiyor ama ee, geldiğimiz bu noktada bunları da bizim sorgulamamız gerekiyor. Ee, benim için en önemli şey bölgesel ölçekte bir takım stratejik şemalarla biraz önce sizin de söylediğiniz soruları da dikkate alan iş gücü dağılımı, yeni yerleşimlerin nerede olacağı, yeni yerleşimlerle mevcut yerleşimler arasındaki entegrasyonun sosyal uyumun nasıl sağlanacağı gibi soruların tartışıldığı bir mekansal gelişim strateji şeması dediğimiz bir şemanın ortaya konulması gerekiyor. Şimdi en temel soru şu, özellikle depremden etkilenen dört il, Kahramanmaraş, Antakya, Malatya ve Adıyaman. Şimdi bu kentler orta ölçekli kentler, nüfusları 400 ila 500 bin arasında kentler. Bu kentlerin Kapasitesi e, bu yeni konutların yapımını kaldırır mı kaldırmaz mı? Yani bir kapasite analizinin yapılması lazım. Bazı kentler yeniden aynı yerde kurulabilir. Bazı kentlerde seyreltme olabilir. Seyreltme olduğu zaman da bu yeni yerleşmelerin nerede olacağı gibi soruları bu bölgesel şemada yeniden tartışılması gerekiyor. Bu sadece bir, bir mekansal olay da değil. Bunun sosyolojik, ekonomik boyutlarında içeren bir takım politikaları, stratejileri izlemesi gerekiyor. Ee, ara vereceğiz ama bir şeyi sormak istiyorum bu konuda. Bölgede geçmişte uygulamış bir takım kalkınma projeleri var. İşte evet. Çukurova bölgesi için var, Güneydoğu evet. dolayi için var ve bu e, projeler sanıyorum e, depremden etkilenen çoğu ili içerisine alıyor. E, evet. Bu projelerde herhangi bir çalışma var mı e, e, hükümetin elinde? Bunlardan yararlanarak hani bu süreci hızla geçebileceği bir, e, şey, e, bir süreç olabilir mi? E, bir e, uygulama olabilir mi? Bu konuda bir bilginiz var mı? Şimdi şöyle, e, tabi bilgim yok ama e, e, öngörüm var. Bugüne kadar yapılan ister kalkınma planları, ister master planlar, e, ister stratejik planlar, her bölge için, her kent için bugüne kadar pek çok çalışma yapıldı. Ortak Akıl şunu e, ister, bütün bu çalışmaların bir e, sistematik şekilde hızla, Hızla değerlendirilmesi ve bu çalışmalardan yeni bölge planı ya da benim büyük resim dediğim ya da şema dediğim şeye neleri aktarabiliriz bunu düşünmemiz lazım. Eğer bu yapılan çalışmalardan almış olduğumuz değerlendirmeleri yeni şemaya aktarırsak, doğanın bize vermiş olduğu mesajları bu yeni şemaya aktarırsak, bu şemayı ben sadece mekansal şema olarak düşünmüyorum biraz önce de söyledim, ee, ekonomik, sosyal birleşenleriyle birlikte bir bölgesel şemadan bahsediyorum. Mutlaka e, planlama sistemimizin, planlama araçlarımızın da değişmesi gerektiğine inanıyorum. Yani bu depremde kentleşme politikalarımız, kentleşme araçlarımız da sınıfta kaldı. Artık bizim yeni araçlara, Yeni bakış açılarına ve yeni davranış biçimlerine ihtiyacımız var. Bunları da tartışmamız gerekiyor. Evet yani e, mesela o daha böyle e, hani e, teknik olmayan terimlerle şey yapmak gerekirse yani bu, bu bölgenin ekonomisi hangi alanda gelişecek? Tarım mı, sanayi mi? Hangi nerelerde tarımsal gelişim e, daha ön planda çıkacak? Yani, hangi bölgelerde sanayi, sanayinin hangi kolları? İşte turizm mesela Antakya olayında o var. Bütün bunları hani önceden bir böyle bir şeyler hedeflerin konularak e, hazırlanması gerekir diye e, düşünce, bir düşüncem var ama e, bilemiyorum. O, böyle bir şey göremedik şu ana kadar. E, o yüzden bu soruları sormak yani bu sorular e, tabii bu soruların yanıtlarını e, ister istemez merkezi yönetimden bekliyoruz ama bence bunu biz uzmanların bu konuda e, görüş sahibi olan kişilerin oturup yeni kent akımlarını, yeni bölge akımlarını tartışması gerekir. Yani biraz önce söylediğiniz, ee, e, isterseniz arayı verelim, e, evet, arayı verelim, ondan sonra devam Evet, arayı verelim, ondan sonra ikinci bölümde devam ederiz. Evet, Açık Dergi programının ilk saatinde Altın Saatler programı deprem özel yayınındayız. Ve konuğumuz şehir ve bölge planlama uzmanı Faruk Göksu. Park e, Bey kaldığımız yerden devam edelim sonra hemen Argun'a söz vereceğim sorusunu e, belirtmesi için. Buyurun. Evet özetle şunu demek istedim. E, bir kere e, tekrarlıyorum. E, büyük resme bakarak bölge ölçeğinde bir takım e, politikaları ve stratejileri belirlememiz gerekiyor. Maalesef e, bu bazı bir çalışma yapıldığını bilmiyorum, ol, olmadığını biliyorum yapılan tüm çalışmalar değerlendirilmeli ama yeni bir bakış açısıyla farklı yaklaşımları geliştirmemiz gerekiyor. Bütün dünya şu anda tematik kentleri tartışıyor. Biraz önce söylendiği gibi tarım kentleri, kültür kentleri, tasarım kentleri, bilgi kentleri gibi. Biz artık bu depremin vermiş olduğu mesajı dikkate alarak bu bölge içerisinde yeni hikayeleri nasıl yazabiliriz? Yerleşimlerimizi bu yeni temalarla yeniden nasıl şekillendirebiliriz? Bunların üzerinde biraz beyin fırtılanması yapmamız gerekiyor. Evet. Argun? Şimdi Faruk Bey de e, takıldığım konu şu. Tabii öncelikle konut konuşuluyor. Öncelikle evet. sadece... 200 bin konutu en kısa zamanda nasıl yaparız da bu insan ama bu kararlar verirken demin değindiğiniz politikalar ve stratejiler olmayınca veya olduğunu biz duymayınca acaba bunlar doğru kararlar mı oluyor? Nasıl yerleşecek bu insanlar ve geleceğe dönük adımlarını nasıl atacak bu insanlar? Çocuklarını nasıl yetiştirecek? Hangi mekteplere yollayacak? Hangi hedeflere doğru ilerlenecek? Merak ediyorum efendim. Evet, bunlar o kadar temel, yaşamsal e, sorular ki bunların yanıtları, yanıtları bir kere çok şeffaf ortamda tartışılmalı. Bölge halkının da, bölgedeki uzmanların da işin içine gireceği ortamların tasarlanması gerekiyor. Yani şu anda biz hep şeyi konuşuyoruz. 200.000 konut yapılacak. Bunu 11-12 tane ofise verelim. Bu ofisler bunları çizsin hemen bir yılda 200 bin konutu bitirelim. Bu iş sadece konut yapma işi değil. Çok önemli bir adım. Tabii ki orada çadır kentte, konteyner kentte e, kalacak insanların, kalan insanlarımızın bir an önce evlerine kavuşması gerekiyor. Ama bunun bir yaşam tasarımı olduğu biraz önce sizin de söylediğiniz iş olanaklarıyla, yeni yaşam alanların tasarımıyla büyük bir proje olduğunu bilmemiz lazım. O nedenle bu süreci çok iyi tasarlayıp bu sürecin adımlarını bir şekilde e, biraz önce söylediğim katılımcı ortamlarda tartışmalıyız. Bu maalesef yapılmıyor. Yani bu kentler bir yılda kurulmayacak, üç yılda, beş yılda kurulacak. Aynı yanlışları yaparsak, o zaman birbirine benzeyen kentleri yeniden yaratmaya çalışacağız. Yani konuşmamın başında ayrıcalıklı bir coğrafya demiştim. Burada e, şehir devletlerin kurulduğunu söylemiştim. Şimdi biz bu eski izleri alıp tasarımımızda yeni çizgilere dönüştürmezsek o özellikle genç tasarımcıları bu sürecin içine katmazsak sadece belli sayıdaki tasarım ofisleriyle tip projeleri üretmeye çalışırız o kadar çok sorun var ki yani bütün bu sorunları çözecek bir süreci hep birlikte tasarlamamız gerekiyor burada herkese rol düşüyor yani e, tasarımcısından tasarımcısından politikacısına, strateji tasarım, geliştiricisinden uygulamacıya kadar o kadar çok roller var ki önemli olan bu sorumlulukları e, belirleyen bir eylem planının ortaya konulması lazım. Maalesef bunu göremedik. Hep tersten gidiyoruz. İşte şu kadar konut yapılacak. Bunu mimarlar çizer. E, peki okullar nasıl yapılacak? Yani Batı kentte 50 bin konutun olduğu yerde 50 tane okul var. Bu şu anlama geliyor, bölgede yeni yerleşimlerde 200 tane okul yapılması lazım. Bu 200 sayısının üzerinde kreş yapılması lazım. Bütün bunları hep yaşamın örgütlenmesine, bunlar olmadan sadece beton yıllarından ve tip projelerden oluşan yeni yerleşimler yaratmış olacağız. Zaten kentlerin, özellikle Antakya'nın, Kahramanmaraş'ın, Adıyaman'ın, o yaşam ruhları gitti, ee, kültürel kimlikler gitti, kültürel miras zarar gördü. Bütün bunları yeniden yaratmak bir kişinin, beş kişinin işi değil. Bu bir e, ortak akıllara yapılması gereken bir süreç. Evet, Muzaffer'in bir sorusu var. Evet, e, şimdi e, gördüğümüz kadarıyla bu yeni konutlar e, kent dışında olacak. Başka sorunlar da var gibi geliyor. Şehrin bu yıkılan bölgesindeki planlama ve buradaki mülkiyet sorunlarına aşma konusu var. Bu da bir apayrı bir sorun zannediyorum. Hat Hatay gibi, e, Antakya gibi e, o tarihi bölgelerin ayrıca planlanması lazım değil mi? Yani konutlar yapılması bir yana... Bu bölgelerin e, nasıl gelişeceği, nasıl olacağını planlamak lazım, değil mi? Aynen, aynen. Çünkü e, yani siz de güzel özetlediniz. E, bir yeni yerleşmeler bir strateji, ama mevcut kentlerin de canlandırılması, ayağa kaldırılması ikinci strateji. Başlı başına önemli bir şey. Şimdi buradaki ilk adım ne olacak? Yani biz gençlerle e, çalışıyoruz. Bu e, daki buken yerleşmelerin coğrafyasında dikkate aldığınızda e, çok hızla mavi ve yeşilin öyle adlandırıyoruz biz. Yani nehirleri, dereleri, e, yeşilleri, havzaları dikkate alan bir takım kentsel şemaların oturtulması lazım. Bu kentsel şemalar oturtulmadan. E, konutların nereye yapılacağı gibi konuları tartışmanın çok anlamı yok. Yani yeniden bir mekansal kurguya ihtiyacımız var. Bu mekansal kurguyu e, hızla yaratmamız, tasarlamamız gerekiyor. Bu kentlerin biraz önce saymış olduğumuz kentlerin e, e, koruma alanları yani eski yerleşmeleri, tarihi alanları toplam alanın %10'unu oluşturuyor. Yani geriye kalan %90'ı 50 yılda, 60 yılda yapılan, çoğu riskli olduğunu gördüğümüz, e, derelerin üzerine, e, havzaların üzerine e, yapılmış yerleşmeler olduğunu biliyoruz. Şimdi deprem bize bir fırsat verdi. Verdiği e, e, mesaj da şu, yani çok basit bir mesaj. Yerleşimlerinizi tasarlarken doğayla uyumlu tasarlayın mesajı verdi. Şeyi bırakıyorum, binaları e, tabii ki mühendislik hizmetleri alacaksınız, doğru bina yapacaksınız ama bizim yerleşim sistemlerimiz çöktü. Yüzde onu tarihi ve kültürel alan olan dört ilimizde yüzde doksanı hızlı kentleşmeyle, gece konduların apartmanlaşmaya dönüşmesiyle herhangi bir yerleşim sistematiği olmayan kamusal alanların e, çok az olduğu yerleşmelerdi. Bunları biz düzeltecektik, deprem düzeltti. Şimdi yeniden bizim oturup bunun bölgesel ölçekte şemalarını çizip stratejilerini oluşturmamız, kentsel ölçekte de Muzaffer Bey'in biraz önce söylediği konuları içeren kentsel şemaları çizip e, bunlar üzerinde tartışmamız gerekiyor. Ondan sonra hangi adımları atacaksak bu adımları atmamız gerekiyor. Argun? Benim de takıldığım mevzu benzer bir mevzuyla açıkçası. Yani şimdi biz böyle bir kentleşme isteği arzusu var mı? Türkiye'de böyle vatandaşın aman abi benim gece konduma hemen bir apartman yapayım filan duygusunun dışında bir şey gelişebilir mi? Ne, ne düşünüyorsunuz? Sizin çok tecrübeniz var bu alanlarda. Şimdi şöyle yani bu kentler e, kurulmuş e, ya da depremden zarar gören e, kentlerin kapasitelerinin e, bir kere çok iyi irdelenmesi lazım. Biz bu çalışmaları yapıyoruz. İşte ortalama e, bu saymış olduğum dört tane il, 400 ila 500 bin nüfuslu e, e, merkezlerden bahsediyorum. Merkezler. Şimdi bu merkezlerin Kiminde yüzde yirmisi, kiminde yüzde kırkı, kiminde yüzde altmışı depremden etkilendi, mekansal olarak etkilendi. Evet. Ee, şimdi e, tabii ki şöyle bir sorunuz var. Hiç kimse e, bulunduğu yıllarca yaşadığı yerden de gitmek istemiyor. Tabii ki evet. bu insanların yüzde kaçı bilmiyorum, e, belli bir yüzdesi göçlerle bu e, yerleşmelere geldi. Ee, bir takım iş olanakları için geldi, ama bir aidiyet diye de bir mesele var. Yani yaşanmışlıklar var, bellek var. Şimdi e, bu gibi projelerde yüzde %20, 20-25'i nüfusun bir şekilde göç ediyor, farklı alanlara gidiyor, çeşitli gerekçelerde Ama yüzde 75, yüzde de olabildiğince aynı yerde kalma e, beklentisi var. Şimdi bu, bunu çözmek çok zor. Yani bu beklentileri, beklentileri aynı alan içinde mi çözeceğiz? Bu beklentilerin bir kısmını adına yeni yerleşme dediğimiz e, yerlerde mi çözeceğiz? Ya da bizim var olan kent lekeleri içerisinde bir takım e, gelişme odakları, e, gelişme koridorları yaratarak buralarda mı çözeceğiz? Benim şahsi görüşüm, çok genel konuşuyorum, çok detaylı incelemedim ama ben Kahramanmaraş'ın, Adıyaman'ın, Antakya'nın merkezlerindeki bu yapılaşmanın kendi lekesi içinde çözülebileceğine inananlardanım. Neden? Şöyle de bir şeyim var. E, bu e, kentleşme lekelerini, yapılaşma lekelerini aldığınız zaman zaten doğaya yeterince zarar vermişiz. Yerleşmeler öyle büyümüş ki doğadan yemeye başlamış. Şimdi biz e, temel soru şu, burayı bir kırmızı çizgi çizdiğimizde bu e, kent yerleşmesinin kırmızı çizgisini gelişme alanlarında da çizdiğimizde birinci strateji ya doğaya yeterince zarar verdik. Bu kırmızı çizginin içerisinde yeniden yapılaşalım. Birinci bir tercih bu. İkinci tercih hükümetin tercihi. Hayır. Yarısını ya da üçte birini yeni yerleşmelerde yapalım. İşte bu konunun tartışılması lazım. Evet. Elvan? Evet. Şimdi Faruk Bey'in söylediği bir, ve hani o esas ney? Genelde bu konuyla hani bir şekilde ilgilenen kişilerin gerçekten desteklediği yaklaşım yani bunun önce planlanması, stratejilerin çizilmesi, bir takım işte bölgesel ölçekte bazı şeyler yapılması, kentsel ölçüye inilmesi falan bütün bunlar belli bir zaman şeyinde getiriyor bize Tabii. ne derim sınırlamasında getiriyor. O noktada şöyle de bir karşı görüş var ya burada insanlar. E, çok zor günler geçiriyorlar. Bir an önce hani kalıcı konutların e, yapılması e, çok önemli e, çünkü hakikaten bu insanların e, şu anda yaşadıkları e, zorlukların e, en azından azaltılması açısından bu e, birinci derecede e, öncelik taşıyan bir şey. E, bu sizin anlattığınız süreci e, hayata geçirmek ne kadar bir zaman alabilir? Bunu evet. e, nasıl planlayabiliriz ve nasıl hani e, e, insanları da çok şey yapmadan, zor durumda bırakmadan o depremden etkilenmiş olan e, yüz binleri, milyonları e, da e, belli ölçüde en azından rahata kavuşturacak bir şey <gülüyor> uygulamaya geçebiliriz acaba. Şimdi bu söylemiş olduğunuz yani ortada büyük bir sorun var rakamsal boyutlarıyla. Özellikle e, şu anda çadır kentler, konteyner kentte yaşayanların bir ev beklentisi. Bunlar büyük sorunlar. Şimdi bu sorunların çözümünde çözümü tek değil. Çok alternatifli çözümleri ortaya koymamız lazım. Yeni yerleşmeler olacaktır. Tamamen yeni yerleşme stratejisini yok etmek e, doğru değil. Kentlerin kapasitesi incelenecek. Ama çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ee, saymış olduğumuz sosyal uyum, ekonomik e, bileşenleri falan dikkate aldığımızda. Ama eş zamanlı olarak bu yerleşim alanlarında, e, biraz önce söylediğim bilimsel kurallara uygun, şehir planlama ilkelerine uygun, bir takım gelişme akslarının ve odaklarının hızla belirlenmesi lazım. Eş zamanlı yeni yerleşim alanlarında. Atıyorum 200 bin değil 100, 100 bin konut yaparsınız. 100 bin konutu da var olan e, merkezlerde, şehirlerde, yerleşmelerde kendi içerisindeki bir takım omurgalarda yaratabilirsiniz. Önemli olan o kentsel ölçekte maviyi yeşili dikkate alan. E, kentsel kurguyu kurduğunuzda kent içindeki yeni dinamikleri ortaya çıkarabilirsiniz. Tabii kolay bir şey değil. Bunları e, söylerken çok kolay söylüyoruz ama bunun ben bir sistem olduğunu e, düşünüyorum. Bakın hep e, bu programda da hep mimariyi konuştuk, konutu konuştuk. Sistemin en önemli konusu finansman. Şimdi bu finansmanı e, kim tasarlayacak? 100, 150 milyar dolarlık yeniden yapılanma e, finansına ihtiyacımız var. Bu finansmanlar nasıl sağlanacak? Sağlandığı takdirde bu finansman nasıl dağıtılacak? Sadece merkezi yönetim, şu anda bakın merkezi yönetim hızla bir müteahhit gibi e, 200 bin konutu ben yapacağım diyor. E, peki diğer sektörleri bu işin içine sokmayacak mıyız? Madem hızlı üretim olacak, sadece merkezi yönetimin Karar almasıyla ya da e, bu konutları yapmasıyla olacak bir iş değil. Bir iş bölümüne, bir güç birliğine ihtiyacımız var. Şimdi finans sistemini hiç konuşmuyoruz. Bu, bu çok çok bence e, önemli e, bir konu. E, i̇ki, kaybolan e, mesela şu anda biz üzerinde çalışıyoruz. E, orada meslektaşlarımız ofislerini kaybetti, evlerini kaybetti ve işsiz kaldı. Sayılarını bilmiyorum ama 4-5 bine yakın şehir plancısı, mimar, mühendis, bölgede işsiz. Peki bu insanları bu sürece nasıl katacağız? Yani sadece 11 tane mimari ofisin oturup 200 bin of, e, konutu tasarlaması mı değerli? Yoksa burada işsiz kalan, bölgeyi çok iyi bilen, e, tasarımcıların bu sürece dahil ederek bunların tasarlanması mı iyi? Mesela bu konular hiç tartışılmıyor. Bizim hızla oradaki meslektaşlarımızı, o bölgedeki e, uzmanlarımızı bu sürecin içine e, dahil etmemiz lazım. E, bunların da bir şekilde e, e, örgütlenmesi gerekiyor. Evet. evet. Muzaffer? Tabii bu arada mevcut sanayi siteleri var. Organize sanayi siteleri. Evet. Sanayi siteleri onları da harekete geçirecek bir planlama olması lazım. Çünkü oraları da ee, özellikle bu sanayi bölgelerinde büyük üretim yapan bölgeler. Bunları da düşünmek lazım herhalde değil mi? Tabii ki. Yani ya. hem sanayinin de yer seçimi çok önemli. Yeni sanayi sitelerinin, OSB'lerin kurulacağını duyuyoruz e, basından. E, bunların nerelerde olacağı, kentlerde mi yoksa yani bu bölgenin bir özelliği var. Çok iyi çalıştığımız için biliyorum. E, Fırat Havzası'nı. Bu kentler birbirine iki saat uzaklıkta kentler. Yani burada yapılması gereken en önemli konu bölgesel ölçekte kentler arasındaki ittifaklar nasıl kurulacak? Malatya-Malatya ile Malatya Adıyaman 45 dakika, Gaziantep ile Adıyaman bir buçuk saat. Yani Gaziantep ile Kahramanmaraş 45 dakika. Şimdi bu mesafelerin de çok kısa olduğu bu coğrafyada bizim sanayinin yer seçimini yeniden düşünmemiz gerekiyor. Özellikle bu e, fay hatlarını düşündüğümüzde e, yeni yerleşmeler stratejisi kadar sizin söylediğiniz yeni sanayi e, alanlarının yer seçimi e, stratejisi de e, çok önemli bir konu olarak tartışılması gerekiyor. Evet Faruk Bey aslında bilinmeyenler e, oldukça fazla Örneğin kayıplarımızın sayısının ne olduğunu daha kesin olarak bilmiyoruz. Bilmiyorum. Hatta son dönemde artık 50 binin üstünde bir rakam açıklandı. Türkiye'deki Suriyelilerin de dahil olduğu bir rakam. Fakat sonrasında o rakamlar da artık açıklanmaz hale geldi. İkincisi e, sürprizlerle karşılaşıyoruz. Yeni iller eklendi. 6 il daha eklendi. Bu neden eklendi? Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli. Nide ve Batman e, illeri de eklendi. Yani 11'e 6 il daha eklenip e, işin e, çapı çok daha genişletildi. Bu hangi ihtiyaçtan ve nasıl oldu doğrusu bunu da bilmiyoruz. Bütün bunlardan hareketle e, kentleri, deprem yaşamış olan kentleri terk eden insanlar var. Bunların ne kadarı geri dönecek, ne kadarı e, dönmeyecek bu da belli değil. Yani bir yandan nüfus hareketi konusunda bile bir yığın bilinmeyenle karşı karşıyayız. Bütün bunları bir tarafa bırakırsak siz anladığım kadarıyla bazı çalışmaların içindesiniz. Mesela 11 mimari ofisten bahsettiniz. Bu 11 mimari ofis nedir? Siz ne tür çalışmalar yürütüyorsunuz? Bu konuda da programımızın son dakikalarında ki daha bir e, 9 dakikamız var. E, bu konuda da bizi bilgilendirirsek nesil çok seviniriz? Evet biz e, biliyorsunuz e, siz de söylediğiniz bir takım atölyeler kurduk. Burada gençlerle birlikte çalışıyoruz. E, bu atölyeleri biz pandemi öncesinde Anadolu Tasarım Atölyesi ATA altında toplamıştık. Amacımız bilgi birikimimizi, deneyimimizi Anadolu'daki genç tasarımcılarla paylaşmaktı. Şimdi biz bunları duyunca, yani 11 ile 11 tasarımcıya verilmesini duyunca bugün bir program başlatmaya karar verdik. Onların hazırlıklarını yaptık. Burada genç tasarımcıları özellikle bölgede, ki genç tasarım üniversite öğrencileri olabilir, mezunlar olabilir. Depremden etkilenen ve ulusal ölçekteki genç tasarımcıları işin içine sokacak bir çağrı yapıyoruz. Adı da Eski izler, Yeni Çizgiler. E, amacımız şu. Burada 11 tasarım ofisinin 200 bin konutu çizmesi demek. Ne kadar ünlü mimar olursa olsun, ne kadar iyi mimar olursa olsun çeşitliliğin olmayacağı, tip projelerin olacağını gösteriyor. Bizim bu coğrafyada gelecek nesilleri de düşünerek tasarım çeşitliliğini sağlamak üzere gençlerden bir takım tasarım önerileri alacağız. İki aylık bir süre içerisinde bunu alacağız. Bunları merkezi yönetime ve yerel yönetimlere sunacağız. Yani bu amacı burada gençler de var. Yani buranın geleceğini tasarlıyorsanız buranın geleceği gençlerindir e, çalışması yapıyoruz. Birinci şeyimiz bu. E, tasarım boyutunda. İkinci çalışmamızda biraz önce konuştuğumuz bölgesel ve kentsel ölçekte yeni şemalar çizmek. Biliyorsunuz bizim yeşil yol gibi, yeşil kuşak gibi özellikle İstanbul için önerdiğimiz bir takım çalışmalar vardı. Bütün bunları dikkate alarak bu kentler için yeni yeşil kuşaklara, yeni yollara ihtiyacımız var. Neden var? Bunlar hem yaşamsal alan olarak kullanılacak. Bakın gördüğünüz tahliye koridorlarının olmadığını, çadır çadır kuracak yerlerin, konteyner e, kurulacak alan yerlerin olmadığını, bunların kavşaklara kurulduğunu, yol kenarına kurulduğunu gördük. Buradan da ders alarak bu kuşakları e, suları dikkat alarak, dereleri dikkat alarak mavi yeşil örtüler tasarlayacağız üst ölçekte. Bizim şeyimiz de gençlerle birlikte yapacağımız şey de bu. Yani oturup orada plan çizecek halimiz yok, yetkimiz de yok. Ama farklı bir bakış açısıyla bu kentlerin mavi ve yeşil kuşaklara, örtülere ihtiyacı var. Bunlar biraz önce söylediğim yaşamsal alanlar da olabilir diye. Biraz mekansal ve bölgesel şemalar çalışacağız. Yani bir üst bakış, bir de e, tasarım ölçeğinde e, alt bakış. Bir başka şeyimiz de özellikle e, bu e, köylerin yeniden canlandırılması bir fırsat, e, köylere geri dönüş, gençlerin köylere geri dönmesini sağlamak üzere e, kırsal odaklı e, bir takım programların da çağrılarını yakın zamanda yapacağız. Elvan. Bunu ne evet, yapacak evet. çağrıları? Yani muhakkakınız kim? Hükümet mi? Belediyeler mi? Bazen hükümet, bazen belediye mi? Nasıl yürüyecek bu işler? Hangi bu? Hı, buyurun. Biz bu çalışmaları, bu çağrıları yapıp çalıştaylarda bunların ürünlerini çıkardıktan sonra bunları hem sosyal medyada yayınlayacağız ulaşabildiğimiz, merkezi yönetimin ulaşabildiğimiz e, bakanlıklarına e, e, bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Özellikle yerel yönetimlere ve bölgedeki sivil toplum örgütlerini e, özellikle harekete geçirmek için. Mesela bölgede çok kadın kooperatifleri var tarımsal alanda. E, bu kadın kooperatiflerini yeniden harekete ortak harekete geçirmemiz lazım. Bunlara e, e, şey e, ürün e, alımı odaklı, garantili bunların çok örnekleri var. Çok güzel örnekleri var. İşte Muzaffer Bey bilir. E, İzmir'de çok güzel örnekleri var. Bölgede çok güzel örnekleri var. Biraz ekonominin canlanmasına yönelik de e, biraz farkındalık programı olarak düşünün. Yani bizim yetkimiz yok kimse bizden bir şey istemiyor ama bizim en büyük e, gücümüz e, gençlerin e, o fikirlerini e, düşüncelerini e, bir şekilde programlara projelere e, aktarılmasını isteyeceğiz zamanı geldiğince de isteyenler bunları bir şekilde kullanacak diye umut ediyoruz Melvan evet son dakikalara geldik ben bir Faruk Bekisler görüşünde şey yapmak istiyorum Sazda biraz önce biraz söz etti onu. ben kendi dedi kentlerin eski lekelerin üzerinde kurulması daha, daha o, yani o o o yandayım o, o şekilde düşünüyorum diye ee, bir Antakya özelinde e, bir tartışma var Antakya'da mevcut lekenin e, kentin bulunduğu yerin altındaki eski tarihi bir takım bir, e, bir şeyler var bir doku var e, Hı -hı. o dokunun da e, ortaya çıkalıp çıkalamaması gibi bir tartışma var sizin bu konudaki sizler görüşünüz ne yani e, Eski ve bu şeyde yıkılmış mesela kiliseler, sinagoglar ve benzeri yapılar var. Bunlar aynı şekilde yapılmalı mı yoksa e, biraz daha değişik bir e, şey mimariyle, biraz daha çağdaş bir mimariyle ama gene de o kentin e, sosyal dokusunu e, şey yapmadan, göz ardı etmeden yeniden planlanmalı mı, e, eski e, Rova kenti o, alttan e, çıkmasına izin verilip, evet, Mevcut kenti birazcık daha başka noktalarımı taşımalı? Siz bu konuda ne düşünürsünüz? Valla bunların tartışılması lazım. Yani tek çözüm yok. Saymış olduğunuz 3-4 tane şey söylediğiniz, önemli konu söylediğiniz. Bunların her birinin olabilirliği var. Ama bunlar hep büyük resmin sonucunda ya da yaratılacak sistemin sonucunda karar verilmesi gerekir. Bizim en çok ilgi şeyimiz bu saymış olduğunuz koruma alanları bu özellikle dört kentte %10'nu oluşturuyor bu şeyin yerleşmenin. Buraya çok hassas davranılmalı. Bir kere değil birkaç kere düşünülmeli. Burada acele edilmemeli bu tarihi miras alanlarında. Kesinlikle acele edilmemeli. Bugün yaşadığımız bir sorun var biliyorsunuz. Enkazlar kaldırılıyor. Yani e, buralarda çok hassaslar olması lazım. Bizim %90'lık dediğimiz alanlar zaten 50 yılda çok kötü yapılaşmış ki deprem bunu gösterdi. O alanlarda biz yeni yerleşim stratejilerini şemalarımızı nasıl e, uygularız? Biz onun üzerinde daha çok e, duruyoruz. Evet. E, son bir sorumuz var e, Faruk Bey e, arkasından kapatacağız. Sizin çalışmalarınızı nereden izleyebiliriz? bir internet sayfası kullanacak mısınız? Var. E, sosyal medya olarak Anadolu Tasarım Atölyesi e, e, sosyal medyamız var. E, kentsel Strateji web sitemiz var. E, bir takım e, basın toplantıları yapacağız. E, bir takım çalıştaylar yapacağız. Bunları hep sosyal medyayla aynı tasarım atölyesi Kadıköy'de yaptığımız gibi, vizyon atölyesinde yapmış olduğumuz gibi bunları bir şekilde duyurmaya çalışacağız. Bu sözü edilen 11 e, atölye yahut e, e, mimari büro e, kim tayin etti onları? Hükümet mi? Yani basından ben de izliyorum. Evet e, yatırımcılar belirlenmiş. E, yatırımcıların bir şekilde merkezi yönetimde daha önce çalışılmış e, mimari tasarım ofisleri. Evet. Fark Bey çok teşekkür ederiz size. Verdiğiniz bilgiler için, programımıza katıldığınız için ve çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Çok tamam. teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyoruz. Muhakkak, muhakkak e, gelişmeler oldukça yeni programlar yapabiliriz. Duyurularınız olduğu zaman programımızdan yayınlayabiliriz. Evet. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet efendim Açık Radyo'da Altın Saatler programı deprem özel yayınında bugün konuğumuz Baruk Göksu idi. Şehir ve bölge planlama uzmanı yarın 15.30'da Mutat Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.